Aûtu billâhi min eşşeytânir racîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnel hamdelillâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve naûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amalina. Men yehdihillâhu fe lâ ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ la ilâhe illallâh vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd fe inne'l estaqâl hadîsi kitâbullâh ve hayral hadîsi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Evet, Albaniyat dersimizde sabah ezanında tesvip yapmak ve sabahın vakti konusunda şöyle sorulmuş Erban Raymallah'a. İki kardeş sabah ezanında tesvip yapmak, yani sabah ezanında ''Essalâtu hayrun minen nevm namaz uykudan hayırlıdır, sözünü eklemek hususunda ihtilaf ettiler. Bu ilk ezanda mıdır yoksa ikincisinde midir? Bunun ilk ezanda olacağına Bilal gece ezan okurdu hadisi delil getiriliyor. İkinci ezanda olduğuna ise İbn-i gece ezan okuduğuna dair hadis delil getiriliyor. Sizin görüşünüz nedir? Yine ilk ezan sadece Ramazan'a mı mahsustur yoksa yılın bütün günlerinde okunur mu? Erdoğan Rahimullah şöyle cevap verdi. Şüphesiz tesvip ilk ezandadır. Yani Esselatu Hayrun Minen Nevn ifadesi. Gece okunan, yani Fecr-i vaktinde okunan yaklaşık olarak, o vakitte okunan ezanda söylenir. Bilal radiyallahu anh'ın ilk ezanda yapına dair gelen hadis için diğer rivayette İbn-i Mekdum'un bunu ilk ezanda yaptığı zikredilmiştir. Durumların farklılığından dolayı böyle gelmiştir. İlk ezanı okuma vazifesini bazen Bilal radiyallahu yerine getirmiş, İbn-i Mekdum Mektum ikinci ezanı okumuş. Bazen de ilk ezanı İbn Ummi Mekdum okumuş, ikinci Bilal radıyallahu anhu okumuştur. İkilisinin arasında alimler bu şekilde bulmuşlardır. Lakin ilk ezanı bazen birinin, bazen diğerinin okuması ile ilgili ihtilaf sünnetin hakikatini değiştirmez. O da "Es-salatu hayrun minen nem" sözünün ilk ezana mahsus olmasıdır. Çünkü Nesai ve başkalarının i̇bn Ömer radiyalanmadan rivayet ettikler hadiste bu husus açıkça belirtilmiştir. Bunu Nesai diyor da Elbani Rahimullah ben Nesai'nin sünnende bulamadım. Hasan İsnad ile Ebu abbas Serraç Müsnedinde Taha'vi Müşküllü Asar'da ve Şerümeenli Asar'da Ebu Naim, yani Farul bin Dukeyn e, Es Salatu Alem Nebi kitabında ve Beyhaki süneninde rivayet etmişlerdir bu hadiste İbn-i dedi ki, ilk ezanda hayyalel felah'tan sonra es-salatu hayrun minennev yani namaz uykudan hayırlıdır denilirdi. Yine Ebu Mahzure radyalan hadisinde, bunu Nesai ve i̇bn Şeybe rivayet ediyor, yine bu husus ilk ezan hakkında sabittir. Mutlak olarak bu konuda ihtilaf yoktur. İhtilaf yalnızca ilk ezanı okuyanın biri ikinci okuyanın diğeri olduğu hususundadır. Bu husus sünnetin hakikatinden bir şey değiştirmez. Soru sahibi şöyle girdi araya. İlk ezan Ramazan ayına mı özel yoksa bütün sene yapılabilir mi? Cevap. Buna cevap verdim. Yılın bütün günlerinde yapılır dedi Evvan Raymullah. Yani e, bunu Allah alem Arap ülkelerinde, Suud'da yapıyorlar. Sadece Ramazan'a mahsus yapıyorlar yalnız. Türkiye'de ise tek ezan okunuyor. Ramazan'da da tek ezan okunuyor. Sünnet olan ise ister Ramazan'da ister Ramazan dışında olsun sabah iki ezan okunmasıdır. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam fecr Sadık vakti girmeden önce yani yaklaşık bir 20 dakika kadar önce. Çünkü bir yere gidip orada okuyorlardı. Bilal Radyalan oraya giderdi. Oradan gelinceye kadar işte fecr Sadık girerdi. O zaman da İbn-i vaktin ezanını okurdu. Bu ilk ezanın hikmeti gece namazı kılanların işte bunu bırakıp dinlenmesi, sabah namazına hazırlık yapması veya gece namazı için kalkmak isteyenleri uyarmak içindi. Bunu bazen Bilal bazen Mektum, radıyallahu anh bazen İbn-i radıyallahu okurdu. Yani karşılıklı değişerek yaparlardı. İlk ezan yaklaşık feci kazıp vaktinde okunuyor. Ve bu ilk ezanda Esselatu Hayrun Minennem sözü söylenir. İkincisinde meşru değildir. Mesela Türkiye'de sadece bir ezan okuyorlar. Onda sabah namazı vaktinde okuyorlar ve onda Esselatu Hayrun Minennem yani tesip dediğimiz şeyi yapıyorlar. Bu bidattır. Yani Sünnet olanı vakit girmeden önce ilk ezanı okumak ve bu ezanda sabah ezanında ilk ezanda Esselatu Hayrun Minennem sözünü söylemek bu vakitte sabah namazı kılınmaz. Ondan sonra feci sadık girdiği zaman yaklaşık dediğimiz gibi 20 dakika kadar sonra e, sabah vakti girdiğinde ezan okunur. Bunda da esselatü hayrun minennem söylenmez. Sünnet olan budur ve bu yılın her gününde uygulanması gereken bir şey. Maalesef bu da terk edilmiş sünnetlerdendir. Evet, diğer bir soru şu şekilde. Müezzinin ezan okuduğu iştirmediği halde televizyon yoluyla vaktin girdiği bilinirse... Cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? Mesela şu an biz bu oturumda mescidin ezanını işitmeyip radyo ve televizyon yoluyla ezan okunduğunu öğrenirsek nasıl olur? Elbar Raymola şöyle cevap verdi. Önemli olan Müslümanın mescitte vaktin girdiğini öğrenmiş olmasıdır. Şüphesiz bu konuda uyarda bulunması gereken iki mesele vardır. Birincisi bunun ezan yoluyla bilinmesi zorunlu değildir. Kişi ezanı işitmese de ev halkı kendisine namaz için ezan okundu deseler... Bu maksat yerine gelmiş olur. İkincisi, kulaklarıyla ezanı işiterek şer'i yolla öğrense bile mescide giderek öğrenmesi zorunlu değildir. Çünkü mescide gitmek her mükellefe farz değildir. Her şeyden önce mescidin buraya yakın olması gerekir ki ezanı modern araçlar vasıtasıyla değil de tabii yolla, yani doğal yolla işitsin. Mescid uzak olduğu zaman ezanı tabii yoldan işitmez. Hoparlörle işitse bile bu kimsenin mescide gitmesi farz değildir. Lakin mescide gitmesi şüphesiz daha faziletlidir. Fakat biz diyoruz ki, 5 vakit namazın mescitlerde kılınmasında asıl olan bunun farz olmasıdır. Yani cemaatle namaz, namazın kendisi gibi farzdır. Müslümanın meşru bir mazereti olmaksızın farz namaz evinde kılması caiz değildir. Mükellef kula mescidi, mescit yakın ise oraya gitmesi gerekir. Lakin bilinen mazeretler sebebiyle sana farz olmayabilir. Mesela kişinin yolcu olması veya hasta olması gibi hallerde mescitte kılması farz değildir. Fakat o vakit mescitte kılarsa üzerine farz olmasa da bu müstahabı olur. Nitekim sahibi Müslim'de İbn-i Mesud Radyalan şöyle demiştir, şöyle rivayet edilmiştir ondan. Kişi hasta olsa dahi iki kişinin yardımıyla yürüyerek mescide namaza gelirdi. Bu husus selefin namazları mescidde kılmaya gösterdiği önemi açıklamaktadır. Lakin böyle bir halde namaz mescidde kılmak farz değildir. Yani müstahap olarak böyle katılır mazeret sahibi olan kişi. Bir namaz diğer namaza kadar aralarındakilere kefarettir. Hadisi üzerine şöyle sorulmuş. Nehir ve kir hakkındaki hadis ile nesh olan, Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde bir namaz diğer namaza kadar aralarındakilere kefarettir. Hadis hakkında açıklama rica ediyoruz. Allah sana bereket versin. Elbihar-ı Rahimullah Allah sana da bereket versin diyor ve şöyle açıklıyor. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle kullarına dilediği gibi lütufta bulunur. İlk hadiste namazın kendisinden önceki günahlara kefaret olduğu açıklanıyor. Bunun kefaret olmasının şartı ise namaz kılan kimsenin büyük günahlardan kaçınmasıdır. Zira büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde buyurulmuştur. Yani namaz kılan kişi büyük günahlardan kaçındığı sürece namaz kendisiyle diğer namaz arasında işlenen günahlara kefaret olur. Şayet bu hadis tek başına olsaydı bizim onu artırmamız yeterli olmazdı. Lakin Allah azze ve celle kullarına lütfunu artırdığı zaman biz hamd kullarına öncekinden daha büyük ecirle nimet veren Allah'a'dır deriz. Bunun sünnette örnekleri çoktur. Allah Azze ve Celle kullarına lütfunu ve vereceği ecri artırmış, yüklerini hafifletmiştir. Burada cemaat namazıyla ilgili iki hadis vardır. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 25 derece üstündür. Bukhari Ebu Said Radyolanta, Müslim Ebu Hurey Radyolanta'dan rivayet etmiştir bunu. İkinci hadis, Resulullah ve vesselam bu konuda 27 derece daha üstündür buyurmuştur. Yani önceki hadiste 25 derece, burada 27 derece. E bu da Bukhar ve Müslim'in i̇bn Ömer radyalanmadan rivayetlerinde geçiyor. Bu iki hadis birbirine muhalif değildir. Zira az olan ecir, fazla olan ecre dahildir. İnanmamız gereken şey şudur. Cemaatle namazın fazleti yalnızca 25 derece değil, 27 derecedir. Çünkü sayı hadiste fazlalık sabit olmuştur. Mesela Bakara suresinin sonundaki ayette şöyle buyurulmuştur. Rabbinden kendisine indirilene Rasul de iman etmiştir. Müminler de hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve Rasullerine iman etmiş ve şöyle demişlerdir. Allah'ın Rasullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz başlaman dileriz. Dönüş sanadır. Allah hiç kimseye gücü dışında bir şey yüklemez. Kişinin kazandığı iyilik lehine, kötülük ise aleyhinedir. Rabbimiz unutmuş yahut hata yapmışsak bu yüzden bizi sorumlu tutma Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Rabbimiz gücümüzün yetmeyeceğini bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, kafir milletlere karşı bize yardım et. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle bu ayette belki de önceden açıklamalıydı. Bakara 284. ayetinde şöyle buyruluyor: İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra da dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah Azze ve Celle bu ayeti daha önceki ayet üzerine indirmiştir. Burada Allah Azze ve Celle'nin insanları açıkça ortaya koyduklarından ve gönüllerinde gizlediklerinden hesaba çekeceği bildiriliyor. Sonra onları hesaba çektiği zaman dilediğini azap edeceğini, dilediğini de bağışlayacağını söylüyor. Bu ayet nazı olduğu zaman Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemin sahabelerinden bir topluluk bu ayetin hükmünden dolayı düşünceli bir hale geldiler. Zira hakikatte bunu düşünecek olursanız, hükmü geçmiş olsa da kullardan, hesaptan ve azaptan kurtulanı çok azdır. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çeker. İnsanların zihinlerinde nice vesveseler doğanmakta ve gönüllerine yerleşmektedir. Sonra Allah Azze ve Celle bu ayette onları hesaba çekeceğini bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına bu hüküm ağır geldi ve dizler üzerine çöküp oturdular. Geldiler ve dediler ki, ey Allah'ın Resulü namazla emrolunduk, namaz kıldık, oruçla emrolunduk, oruç tuttuk, diğer hükümleri de yerine getirdik. Allah azze ve celle'nin gönüllerimizde olandan hesaba çekmesine gelince buna bizim gücümüz yetmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önceki iki kitap ehlinin söyledikleri gibi işittik ve isyan ettik mi demek istiyorsunuz? Bilakis işittik ve itaat ettik deyin. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Bunun üzerine kalpleri buna boyun eğinceye kadar dilleriyle bunu söylemeye başladılar. Yani Semihna ve Ata'na sözünü söylemeye başladılar. Allah Azze ve Celle de bu şiddetli hükmü neseden ayeti indirdi. Allah hiç kimseye gücü dışında bir şey yüklemez. Kişinin kazandığı iyilik lehine, kötülük ise aleyhinedir. Bakara 286. ayet. Yani bunu yaptım ve önceki ayette geçen gönüllerde olandan dolayı sorumlu tutmayı kaldırdım demektir. Sonra gönüllerde olandan sorumlu kusunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah ümmetinden telaffuz etmedikleri veya onunla amel etmedikleri sürece gönüllerden geçenlerden vazgeçmiştir. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Gönüllerde olandan sorumlu tutulma yoktur. Bunun örnekleri çoktur. Bu anlaşıldıysa Sorunun cevabına geçebiliriz. Deriz ki, önceki hadiste geçen büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde namazların aralarındakilere kefaret olması hükmünden sonra birçok hadiste farz olan beş vakit namazın büyükleri de dahil bütün günahlara kefaret olacağını pekiştiren hüküm gelmiştir. Soruda işaret edilen ikinci hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüdür. Ne dersiniz? Şayet birinizin kapsu önünde bir nehir olsa da her gün beş defa orada yıkansa üzerinde kirden bir şey kalır mı? Sahabeler hayır, kirinden bir şey kalmaz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, beş vakit namazda böyledir. Allah onlarla günahları siler. Müslim hadisi. Bu hadis tevil kabul etmeyecek şekilde çok açıktır. Alimlerin genel katında bilinen budur. Zira onlar şöyle demişlerdir. Naslarda günahlara kefaret olacağı bildirilen ibadetler, Büyük günahlara değil, sadece küçük günahlara kefaret olurlar. Alinler böyle demişler. Meselen açık olması sebebiyle bu görüşün batıl olduğunda tereddüt etmeyiz. Çünkü birçok naslara aykırı bir görüştür. Bu ise sadece, yani zikredilen hadis sadece naslardan birisi bu konudaki. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kirlenmiş bir adamın her gün akan bir nehre dalması halinde Büyük ya da küçük bir kir kalmamasını örnek vermiştir. Şayet burada bir şey kalacak olsaydı bunun zıttı olur, kirlerin büyükleri gider, küçükleri kalırdı. Yani her gün beş sefer bir nehre giren bir kimse, yani şayet bu mantıkla yaklaşılacak olsa, kirin büyükleri giderdi, küçükleri kalırdı. Yani burada ilim ehlinden bazılarının işte, kefaret olduğu bildirilen ameller sadece küçük günahlara kefarettir, büyüklere değildir şeklindeki görüşünün batıl olduğunu açıklıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği bu misal, namazların, günahların tamamına kefaret olduğunu pekiştirmektedir. Yine hac ile ilgili hadiste böyledir. Bazılarınız hacdan, Mevla subhanehu ve teala'dan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisindekini isteyerek dönerler kim rafes yapmadan, yani cinsel içerikli söz söylemeden ve fısk işlemeden, günah işlemeden hac yaparsa annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak döner. Bukhari ve Müslüm hadisi bu da. Annesinin karnından yeni çıkmış bir bebeğin büyük günahlar bir yana küçük günahlarla dolu olarak çıktığını bir insan düşünebilir mi? Bu konudaki hadisler gerçekten çoktur. Hafız İbni Acerer'in Askelahin Rahimullah El-Hisalül Mukeffira adıyla bu konuda yazılıyor. Bu konuya dair özel bir risale yazmıştır. Yani elhisal mükeffera, e, günahlara kefaret olan hasletler demek. Yani bu konuda gelen hadisleri derlemiş, toplamıştır. E, geniş bilgi isteyenler bu risaleye müracaat etsinler. Lakin ben iki şeye uyarda bulmak istiyorum. Birincisi, bu hadisler kefaret olan amellerin küçük günahlara kefaret olduğu gibi büyük günahlara da kefaret olduğunu pekiştirmektedir. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de küçük günahlara kefaret olma sebebi olarak şöyle belirtilmiştir. Nisa 31. ayetinde. Eğer yolunduğunuz, yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, biz de sizin kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir makama sokarız. Büyük günahlardan kaçınmanın kendisi küçük günahlara kefaret olduğuna göre, yani bir kimse büyük günahlardan kaçınırsa, bu onun işlediği küçük günahlara bir kefaret. Böyle bildiriliyor ayette. Böyle olduğuna göre namaz, hac, ramazan orucu gibi ibadetlerin büyük günahlardan kaçınmaktan daha fazla kefaret olması gerekir. Büyük günahlardan kaçınmak küçük günahlara kefaret olurken peki ya farzları yerine getirmek neye yarar? O ne yapar? Aynı şekilde küçük günahlara kefaret olur. Günahların küçükleri büyük günahlardan kaçınmakla silinmişti. Bu da geçen hadislerin zahirine göre olduğunu desteklemektedir. Bu iki şeyden birincisiydi. İkinci hususa gelince, insanların çoğu namaz, oruç gibi ibadetlerin büyük günahlara kefaret olduğunu söylemenin, mesela namazın büyük günahlara kefaret olması gerekçesiyle insanları gevşek davranmaya ve büyük günahlara düşmeye, hırsızlık yapmaya, zina etmeye, içki içmeye sevk edeceğini zannetmişlerdir. Bu meselenin bu açıdan iyi anlaşılması için şu an diyoruz ki, şunu hatırlatırız, büyük günahlara kefaret olan namazın bizim kıldığımız namazlarımız olduğunu söylememiz mümkün değildir. Bu bilmemiz gereken bir gerçektir. Ta ki bu hadislerde geçen bu büyük teşvik hususunda vartaya, telkiye düşmekten kurtulalım. Nitekim bizim buralarda Suriye'de şöyle denilir, soğuk su ile ayaklarımızı indirdik. Bizler her gün beş vakit namaz kılarız, bazen büyük günah işleriz. Öyleyse namazlarımız o günaha kefaret olur mu? Deriz ki, kim kendisinin namazının kamil bir namaz olduğunu söyleyebilir? Kim iddia edebilir bunu? Zira kamil namazın güzel etkileri vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşhur hadisinde şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki kul namaz kılar da kendisine namazın ancak onda biri, dokuzda biri, sekizde biri, yedde biri ila Yani bu kadar kısmı yazılır. Nesai-i Sünev-i rivayet etmiştir bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta ki dörtte bir ve yarısına kadar zikretmiştir. Şu halde bu namaz kamil bir namazdır diyemeyiz. Hatta bizim kıldığımız namazların büyük günahlara kefaret olduğunu da söyleyemeyiz. Diyebileceğimiz şey ancak şudur. Biz namaz kılar ve Allah'ın bizi bu namazlar ile büyük ya da küçük diledi günahları bağışlayacağını umarız. Bu soruya cevabın sonunda açıklamak istediğim şey budur. Diğer bir soru şöyle gelmiş. sahih tergip ve terhipte beş vakit namazı olunan şekilde kılanların büyük günahlarının da bağışlanacağını söylüyorsunuz. Halbuki Nevevi, Kadı İyaz'dan Ehl-i Sünnet'in mezhebine göre büyük günahları ancak tevbenin veya Allah'ın rahmetinin kefareti olacağını nakletmektedir. Doğrusu nedir? Cevap, hakkında naz gelinmiş bulunan mükeffirat yani günahların kefaretlerini tevbeye ve Allah'ın rahmetine katmamıza mani nedir? Kadı yazdan nakledilen bu görüşün el sünnete nispeti sahih değildir. Aksi onun bu sözüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisini nasıl bağdaştırabiliriz? Kim hac yapar da cinsel içerikli söz konuşmaz ve fıskışlemezse anasından doğduğu gündek gibi döner. Bunun anlamı küçük günahlarının çıkıp büyük günahlarının kalması olabilir mi? Nasıl olur da büyük günahlara tevbe veya Allah'ın rahmetinden başkasının kefaret olmadığı söylenebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beş vakit namazın misali birinizin evi önünde olup her gün içinde beş sefer yıkandığı bir akarsu gibidir. Onun bedeninde kirden bir şey kalır mı dersiniz? Dediler ki hayır ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte beş vakit namazda böyledir. Allah onları günahlara kefaret kılar buyurdu. Yani burada tevbe şartı olmaksızın geliyor. Küçük kirlerin gidip büyük kirlerin kaldığı söylenebilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük günahlara bulaşmadığı sürece sözüne gelince... Bu bir zaman böyleydi, sonra Allah rahmet ve lütfuyla bunu kaldırmıştır. Yani büyük günahların da onlara da kefaret olacağını bildirmiştir. Evet, namazın şartları ile ilgili fetvalara geçiyoruz burada. Şöyle sorulmuş, kişinin başı açık olarak namaz kılmasının hükmü nedir? Elban Raymola şöyle cevap verdi. Şu sebeplerden dolayı bunun mekruh olduğuna inanıyorum. Birincisi başı açmak, yani erkekler için söylüyor bunu. Bizim ülkelerimizde kafirlerle kurulan ilişkilerde onların adetlerini taklit etmek sebebiyle Müslümanların ülkelerine bulaşmıştır. Onlar kendi adetlerini ve kendilerinin taklit edilmesini yaygınlaştırmışlar. Birçok Müslümanlar da bu ülkelerden Kafirlerin çıkmasından sonra onların bazı adetlerinden etkilenmişlerdir. Erkeklerin başlarını açmalarda da bu adetlerdendir. Bazı ülkelerde bu adetlere muhalefet edilse de, Suriye, Ürdün, Mısır ile Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi diğer Arap ülkelerinin çoğunda da baş açma adeti yaygınlaşmıştır. Bu adet İslam'ın bir adet olmadığından, Allah Teala'nın şu ayetinden dolayı Müslümanın namaza en güzel ziynetiyle girmesi esastır. Ey Adem Uğulları! Her mescide gidişinizde ziynetinizi kuşanın. Ağraf suresi 31. ayet. Buradaki ziynet hakkında ayetin nuzul sebebinde kastedilen avreti örtmek olsa da, sebebin özel oluşuna değil, lafzın genel kapsamlı oluşuna itibar edilir. Yani tefsir usulünde de bu kaydedir. Yani herhangi bir ayetin nazil olma sebebinin özel olması, e, kayıtlayıcı değildir. Lafız umumi ise lafızdaki umumilik o bağlayıcıdır. Burada da ey Ademoğulları her mescide gidişinizde yani her namaza e, kalkışınızda tefsir sahabeden böyle gelmiştir. Yani burada mescit ifadesiyle secde etmek, namaz kastedilmiştir e, diye. Yani her namaz kılmaya kalktığında kişi ziynetini kuşanmalıdır buna göre. İkincisi Sayı sünnette bu ayetin genel kapsamlı oluşunu pek istiren delil gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kıldığı zaman iki elbise içinde kılsın. Eğer sadece bir elbisesi varsa onu izar edinsin. Sonra namaz kılsın. Yahudilerin sarılması gibi sarılmayın. Zira Allah kendisi için süslenilmeye en layık olandır. Bunu Taberan, Mucem, Lefsat'ta, İbn-i Müzir, Elefsat'ta rivayet etmişlerdir. Bu hadiste Müslümanın namaza en mükemmel halde girmesi emredilmektedir. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kişi tek elbiseyle namaz kılabilir mi diye sorulduğunda her birinizin iki elbisesi var mı ki buyurmuştur. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Bu hadis tek elbiseyle namaz kılmanın caiz olduğunu ifade etmektedir. Bu da avreti örten izardır. Lakin işaret edildiği gibi iki elbisesi olan kimsenin sadece tek elbiseyle namaz kılması uygun değildir. Bu elbise namazda veya namaz dışında avret sayılan yerleri örtmesiyle bilinen elbisedir. Hatta ifadem yerinde ise namazla ilgili olan avretini de örtmesi gerekir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözündedir. Biriniz iki omuzunda elbiseden bir şey olmaksın tek elbise içinde namaz kılmaz. Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani normalde erkeğin avreti değildir omuzlar. Fakat iki omuzu da açık bir vaziyette e, namaz kılması yasaklanmıştır. Yani bu namaza özel bir avret olmuş oluyor. Bu yüzden İmam Ahmet iki omuzu açık halde namaz kılan kimsenin namazının batıl olduğunu açıkça söylemiştir. Allah'ın bize din kıldığı hak budur. Bundan dolayı bu sayı hadiste biriniz iki omuzunda elbiseden bir şey olmaksızın namaz kılmasın ifadesi bu şekilde bir namazı yasaklamaktadır. Namaz için zinetleri kuşanma emrinin genel kapsamlı olduğu sabit olduğuna göre ve Müslümanların adetinin baş açmak değil de örtmek olduğu sabit olduğuna göre o zaman baş açık olarak namaz kılmanın mekruh olduğuna inanırız. Burada özel bir yasak olduğundan değil ancak Müslümanların süre gelen adetlerine muhalefet söz konusu olduğundan dolayı böyledir. Bu, bu münasebetle cevabın sonu olarak şunu zikredeceğim. Şeyhülislam İbni Teymi Rahim olan şu sözü hoşuma gider. O hicabul mer'eti ve libasuha salat, yani kadının e, namazdaki örtüsü ve elbisesi adında küçük resalesinde e, şöyle bir rivayet zikreder. İbn Ömer radyalarına azatlısı Nafi'nin baş açık bir halde namaz kıldığını gördü ve ona ne dersin şu idarecilerden birinin yanına gidecek olsan başın açık olduğu halde onun yanına çıkar mıydın dedi. O da hayır dedi. Bunun üzerine İbn Ömer radyalarına Allah kendisi için süslenilmeye daha layıktır dedi. Evet. Sarıksız ve başaçık namaz kılmayı caiz görenlerin şüpheleriyle ilgili Elbani'nin e, et-temammul minne fi talik alafı sünne kitabında e, şöyle bir sözü var. Seyyid Sabık'ın başaçık namaz kılmak babında İbn Sakir İbn Abbas radıyallanmadan rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazen takkesini çıkarır ve önüne koyarak sütre yapardı sözüne gelince derim ki Hadisin başaçık namaz kılmanın cevazına delil getirilmesi iki açıdan doğru değildir. Birincisi hadis zayıftır. İbn Asakir'in bunu rivayette tek kalması yeterli olmakla beraber illetini Ebdaif'e de 2538 nolu hadiste açıkladım. İkincisi şayet sahih olsaydı bile mutlak olarak baş açmaya delil olmazdı. Zira rivayetin zahiri bunu sütre bulamadığında yaptığını gösteriyor. Nitekim sütre edilmek bu konuda gelen hadislerden dolayı daha önemlidir. Ben bu meselede başa namaz kılmayı mekruh görüyorum. Çünkü Müslümanın kitapta daha önce geçen hadisten dolayı namaza en mükemmel İslami görünümde girmesinin müstahap olduğu kabul edilen bir husustur. Muhakkak ki Allah kendisi için süslenilmesine daha layıktır hadisi. Selefin örfünde başa çık olmak bu şekilde yürümek, yollara ve ibadet mekanlarına başa açık girmek güzel görünümden değildir. Bilakis bu kafirlerin girdikleri birçok İslami ülkelere yabancılardan geçmiş bir adettir. Bu bozuk adetlerini benimsemişlerdir. Müslümanlar onları taklit etmişler. Bu onların İslam şahsiyetlerini yitirmelerine sebep olmuştur. İslam örfüne muhalefet etmeye müsaade edilmesi uygun değildir. Ve namaza baş açık girmenin cevazına bu zayıf hadis gerekçe olamaz. Mısır'da sünnetin yardımcısı olan yani ensar Sünne diye anılan bazı kardeşlerimizin hacda ihramlı kimselerin başlarının açık olmasına kıyaslayarak bunun cevazına delil getirmelerine gelince bu kardeşlerin bu kıyaslarından daha batıl bir şey okumadım. Bu nasıl olur ki? Hacda başı açmak İslam şiarıdır ve başka ibadetlerin ona katılmadığı menasiklerdendir. Şayet zikredilen kıyas sayı olsaydı namazda başı açmanın vacip olduğunun söylenmesi gerekirdi. Yani namazı başa açık kılmanın vacip olduğunu söylemek gerekir. Eğer hacılara, ihramlara kıyaslanacaksa. Çünkü bu hacda vaciptir. Hacda başa açmak vaciptir. Bu onların bu kıyasla vazgeçmek dışında asla kaçamayacakları bir ilzam ve bağlayıcı bir delildir. Umulur ki bunu yaparlar. Yani vazgeçerler bu görüşünden. Yine Ali Radyalan'ta merfi olarak gelen şu hadisi delil getirmelerine gelince mescitlere başa açık olarak ve sarıklı olarak gelin. Zira sarıklar Müslümanların taçlarıdır. Bu çok zayıf bir istillaldir. Çünkü hadis çok zayıftır. Ben bunun uydurma olduğunu anlıyorum. Çünkü râvilerinden Meyser Amin, Abdirrabbi kendi itirafıyla hadis uyduran birisidir. Yani hadis uydurduğunu itiraf etmiş birisidir. el Raki onun metruk olduğunu söylemiştir. El-Münavi Şerhu cami i dedi ki, müellif zayıf olduğu için böyle işaret koydu. Yani dat işareti koydu. Lakin İbn-i şu lafızla rivayeti buna şahittir diyor Münavi. Mescitlere baş açık ve örtülü olarak gelin. Zira bu Müslümanların görünüşüdür. Derim ki münavi bu hadis şahit olmaya uygun mu değil mi diye bakabilecek bir isnadını zikretmemiştir. Özetle hadis en düşük ihtimalle çok zayıftır. Bu hadisle delil getirmek caiz değildir ve böyle bir hadise uyarmadan sukud etmek günahtır. Sonra bu lafızla hadisi İbn-i gördüm. O lafızla yine aynı udurucu ravi yoluyla geliyor. Yani şahit değil yine aynı ravi tarikiyle geliyor. İbn-i Asakir de onun tarikinden farklı lafızla rivayet etmiş. Suüt-i cami de önceki lafızla zikretmiştir. i̇bn Adi'nin rivayetini ise cami Kebir'de diğer lafızla zikretmiştir. Münavi hadisin diğer bir isnadı var diyerek yanılmış ve birincisini ikincisine şahit kılmıştır. Görünen o ki İbn-i Asakir'in isnadını kendisi de görmemiştir. Aksi bu karışıklığa düşmez ve Mısır'daki İslami araştırmalar heyeti Camiül Kebir'i tahkik ederken münaviyi taklit ederek bu düşüklüğe düşmezdi. Şayet bu ikinci lafızın adı geçen uydurucu raviden salim olduğunu farz etseydik yani başka bir ravi oluya gelmiş olduğunu düşünseydik yine ilk lafıza şahit olmazdı. Çünkü şahit rivayet ne mevzu hadisi ne de çok zayıf hadisi tamir eder. Yani rivayetin şahit olabilmesi için Muhtemel zayıf olması lazım. Zayıflığı az olması lazım. Yani metruk ravisi olan bir hadis e, takviye etmez. Takviye de olmaz. Yani burada Meyser Ebin Rabbi hadis uydurmakla nitelenmiş. Metruk bir ravi. Dolayısıyla böyle bir ravinin hadisi başka bir yolla takviye edilemez. Neden? Çünkü şiddetli zayıflardan. Evet. Nitekim münavinin kendisi başka bir hadis hakkında bu zikretmiştir diyor. Yani takviy olmayacağını. Unutmayan insan çok azdır. Yani burada münavinin kendi sözlerini unuttuğuna işaret ediyor. Hadisin tahricini de 1296 numarada yaptım diyor Erbani. Huşu niyetiyle başa açık namaz kılmayı müstahap görmeye gelince bu dinde delilsiz olarak ancak şahsi görüşle bir bidat uydurmaktır. Şayet bu doğru olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapardı. Şayet yapmış olsaydı mutlaka bize ondan rivayet edilirdi. Böyle bir şey nakledilmediğine göre bu bir bidattır ve sakınmak gerekir. Geçen açıklamalardan anlaşıldı ki müellif yani seyit sabıkı kastediyor. namazla başı örtmenin daha fazletli olduğuna dair bir şey bulunmadığını söylüyor. Bu mutlak olarak doğru değildir. Ancak özel bir delil kastediyor olabilir. Bu kabul edilebilir. Lakin az önce açıkladığımız umumi delilleri inkar edemez. Bu da namaz için bu asırdan önce yaşayanlar tarafından bilinen İslami görünüm ile süslenmektir. Umumi delil, genel kapsamlı delil, buna aykırı bir delil olmadığında herkesin katında hüccettir. Evet, kadınların namaz kılarken giymesi gereken elbiseler ve namaz ayağın örtülmesiyle ilgili şöyle sorulmuş. Müslüman kadın evi içinde Giydiği kıyafetle, ev kıyafetiyle namaz kılabilir mi? Yoksa üzerine cilbabını, çarşafını giymek zorunda mıdır? Namazda ayaklarını örtmesi de şart mıdır? diye sorulmuş. Elban Raymollat dedi ki, namazda ayaklarını örtmesi zorunludur. Çünkü kitap ve sünnetin delalet ettiği üzere ayaklar kadının avretidir. Ama kadının evi içindeki kıyafetiyle namaz kılması caiz midir? sorusuna gelince, anlaşılan evindeki elbise ayaklarını örtücü değildir. Öyleyse cevap açıktır, bu caiz değildir. Bu yüzden Seleften bazı rivayetlerde kadının namaza kalktığı zaman üzerinde ayaklarının üzerine örten geniş bir entari olması gerektiği söylenmiştir. Ancak kadının bu düşünceyle evinin ortasında yabancılara karşı örtündüğü gibi ile örtünerek yaşadığını düşünürsek bu olabilir. Nitekim kadının evinde vücut hacmini belli eden bir elbise giymiş olabilir. Bu halde öğretini örtmüş olarak namaz kılmış olsa da Diğer yandan avretinin hacmini belli etmiştir. Bu ise Rabbinin dinine aykırıdır. Bundan dolayı kadının uzun bir entari giymesi gerekir. Ayakları çıplak olsa dahi bu uzun ve geniş elbiseyle ayaklarının üzerine örtmesi yeterlidir. Yani bu ile namaz elbisesi bazı kadınlara adet edilmiştir. Bu sünnete uygundur yani bu. Eğer bu elbise yere değen bir elbise ise, ayaklarında örten bir elbise ise yani çorapsız kılabilir. Bu kastediliyor. Evet, kadının ayağı namazda örtülmesi gereken bir avret sayılır mı? Diğer bir soru bu. Elban Raymullah dedi ki, alimlerin bu meselede iki görüşü vardır. Birincisi, kadının ayakları avrettir ve doğru olan, isabetli olan da budur. İkincisi, kadının ayakları avret değildir diyenler vardır. Bu tercih edilmeyen görüştür. Kadının ayaklarının avret olduğunun delili Allah Teala'nın şu ayetinden alınmıştır. Zinetlerinden gizledikleri şeylerin görünmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Nur suresi 31. ayet. Bu ayet sahabe hanımlarının ayaklarını örtüklerine dair açık bir nazdır. Çünkü örtülü olmasa zinetin kendisi görünür değil mi? Yani o zinetin görünmemesi sebebiyle ayaklarında vurmasınlar ki ayaklarında zinet olduğu belli olmaz. Yani burada ayette e buna işaret vardır. Bu ancak allah Teala'nın şu ayetin genel kapsamlı ifadesiyle amel etmelerindendir. Ahzab el 9. ayetinde ''Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle ki cilbablarını üzerlerine salsınlar. Cilbap, kadının başı üzerinden salarak ayaklarına kadar bütün bedenini örten aba gibi giysidir.'' Bu yüzden allah Teala şeytanın kadınlara yaklaşabileceği şeyi öğretiyor. Onlar ayaklarını örtüyorlardı. Lakin şeytan onlardan bazılarına erkeklere ayaklarında bulunan halhalın sesini işittirmeler için resvese veriyordu. Nitekim Ebu Davud'un süneninde ve başka eserlerde şöyle hadisler gelmiştir. Kadın namaza kalktığında üzerine ayaklarının üzerine kadar örten geniş entar gibi bir örtü alıyordu. Yani seletteki uygulama böyleydi. Kadının namaz esnasında da ayaklarının iç tarafının görünmesine müsamaha gösterilebilir. Yani böyle bir örtü giyindiği takdirde kadın, yani yere değen e, ayaklarını örten bir örtü giyiyor. Ama işte oturdu, iki secde arası, işte selam oturur şu fark etmez. Ayaklarının iç tarafı gözüktü. Buna, buna müsamaha gösterilebilir. Ön, önemli olan kadının böyle bir elbiseyi namaza başlarken e, kullanması Namazda besmeleyi sesli okumanın hükmü nedir? Cevap, namazda besmeleyi sesli okumak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmamıştır. Birakis Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de namazda besmeleyi gizli okuduğu sabit olmuştur. Bu meselede en doğru görüş budur. Lakin imamın veya imamdan başkasının namazda kendisine uymakta olan arkasındakilere öğretmek maksadıyla besmeleyi sesli okuması caizdir. Ama besmeleyi sesli okumayı sünnet kabul etmek Sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan sayı sünnete aykırıdır. <gülüyor> Hamile kadın düşük yapmaktan korkarsa oturarak namaz kılabilir mi? Buna evet caizdir diye cevap vermiştir Elba'ın Rahimullah. Yani bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın İmran bin Husayn radıyallahu anh'dan gelen e, hadiste söylediği şeyle delilendirilebilir. Bir rivayete göre İmran bin Husayn radiyallahu anh, hastalığı basur idi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada da cevap olarak genel kapsamlı bir ifade kullanmıştır. Ayakta kılmaya gücün yetiyorsa ayakta kıl, buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl, buna da gücün yetmiyorsa yatarak veya imayla akıl kıl buyurmuştur. Yani burada genel kapsamlı bir cevaz var. Bu Yani kişi buna ne kadar ihtiyaç duyar, kendisi takdir eder. Şunu bilmesi gerekir. Oturarak kılanın ecri Ayakta kılanın yarısı kadardır. Hadiste bu da bildirilmiştir. Dolayısıyla kişi kendi durumunu takdir etmeli. Yani ona başkası fetva vermez. Kendi kendi nefsinin fetvasını vermelidir. Ben ayakta kılabilir miyim? Ağrım var veya başka bir sıkıntım var. Kadın için de geçerli. Hamiledir. Kendisine e, meşakkat veriyordur. E, bu oturarak kılmayı tercih eder. Bunu kendisi takdir etmelidir. Evet. Bir soru daha, bir fetva daha aktaralım. Kısa bir fetva. Kişi hatayla kıbleden başka yöne doğru namaz kılmış ve sonra vakit çıkmadan önce hata ettiğini anlamışsa namazı iade etmeli midir? <gülüyor> Cevap hayır. Namazı iade etmez. Bunun delili havanın kapalı olduğu bir günde bazı sahabelerden her birinin bir yöne namaz kılmaları. Yani havanın kapalı olduğu günde dediği yani rivayette geldiğine göre e, bir toz bulutu havanın kapalı olduğu bir günde toz bulutuyla herkes yönünü şaşırmış ve e, hepsi de yani gruplar birbirinden farklı yönlere kılan sahabe grupları namaz kıldığı yeri işaretlemişler sonra o, hava aydınlanınca farklı yönlere kıbleden başka yöne kıldıklarını anlamışlar böyle bir olay aktarılır buna işaret ediyor e, sonra bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e anlattıkları zaman onlara namazı iade etmelerini emretmemiştir Evet, elbani bunu Irwali Galil'de 291 numarada e, tarih etmiş ilgili rivayetleri zikretmiştir. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derse biraz daha uzun bir fetva'yı bırakacağız. Yine namazla alakalı. E, sadece soruyu okuyalım, cevabına haftaya. Sonraki derste aktaralım. sıfat Salat kitabında Ebu Ürer radiyalan hadisini imamın sesli okuduğu namazda kıraatin nesedildiğine delil getiriyorsun. Bu hadisi tarih ettikten sonra buna İbn-i Ömer radiyalanmadan şahit zikrediyorsun. Lakin El Hazmi'nin El İtibar Fil Nasih Vel Mensuh adlı kitabında bu hadis hakkında bunu meçhul bir ravi rivayet etmiştir. Ondan başkası rivayet etmemiştir. Bu sabit olsaydı sadece imamın arkasında Fatiha okumanın yasaklanmasının kastedildiği anlaşılırdı. Eee bu söz hakkında ne dersin diye sorulmuş. Eee ilgili cevabı bir sonraki derse bırakalım inşallah. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevhideke ve estağfuruke ve töbü